fakat astaghal hadis kitab Allah, vahiy hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam. Veshir al umur muhdestatı ha, vekil muhdesten bidâha, vekil bidâha zlala, vekil Cemaatle ilgili yapılan hatalar, yanlış bilinen bilgiler. Bu birkaç dersimiz bunlarla alakalı olacak ilk husus bazı e, kimseler bazı kimseler evde cemaat yaptıkları zaman cemaat yapmış sevabı aldıklarını zannediyor. Özürsüz bir şekilde. Halbuki cemaat lakılın namaz 25 kat 27 kat Beş kat. Fazilet camide kılınan. Camide kılınan <gülüyor> namaz. Namaza ait. Yani biz burada evdeyiz. 5-6 kişi toplanmışız. Önem 5 kişi toplanmışız. Yanı başımızda cami var. Oturalım da gitmeyelim de evde cemaat yapalım. Aynı sevabı alırız. Ee, diyenlerin yanılgısıdır bu. Bu aynı şekilde İmam Bukhari'nin görüşüdür. Fukah'dan da İbnü'n-Nejeym diyor ki: "Men cemaa'ati ehlihi la yanalü sevab el-cemaa'a illa iza kana li uzr." Diyor ki İbnü'n-Nejeym kim diyor? Cemaate gitmeden evinde ailesiyle, eşiyle, dostuyla mesafeller cemaate durur, namazı cemaatle kılarsa, özrü yoksa ya yani, mazereti yoksa diyor ki la yanalü sevab el-cemaa'. Cemaat sevabını almaz. Alamaz. Alamaz diyor. Temmî Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir hadisinde Salatul racul fil cema'a tadufu ala salati fi beytihi ve fi suqi kamsen ve aişrina za'fa bir kimsenin cemaatle kıldığı namaz evinde ve çarşısında kıldığı namazdan 25 kat daha nedir? Faziletlidir daha üstün. 25 kat. Diyor ki Aleyhisselam ve özellikle en uygulatıvabda ya bu 25 kat üstünlük Peki nereden geliyor niye bu kadar ece nustahak abdest alır, fa ahşer al vücudu güzelce alır, sonra karacaiden mesjid, sonra evinden camiye çıkar. La yuxrijhu illa salah onu evinden, dükkanından bulunduğu yerden namaza çıkaran şey tek şey nedir? Namazdır. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Bir adım atmasın ki İlla rufiyat lehu biha derece O atmış olduğu her adımla onun Allah katında bir derecesi ne yapmış olmasın, olunmasın, yükselmiş olunmasın. Ve hutta anhu biha khatiye Ve bir günahı ondan affedilip silinmiş olmasın. Ve idâ sallâ Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Namaz biter de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 Merak diyor ki Allahümme salli aleyhi. Allahümme bu kuluna yap? Sena et, Bu kulunu an. Hamhu, Allahümme arhamhu. Allah ona rahmet et. La yezâlu ahadukum fî salâtihî. Ve sizler namazda olduğunu sürece bu şekilde namazda olmuş olursunuz diyor. Namaz beklediğiniz sürece, yerinizde oturduğunuz sürece. Buradan da anlıyoruz ki cemaat fazileti Nerede arkadaşlar? <gülüyor> Camideki Allah camide. İbnül Kayyip Rahimahullah diyor ki وَمَنْ تَأَمَّلَ السُنَّةَ حَقَّةْ تَأَمُّل۪ي Kim diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bakar. İyice bakar ve idrak eder, onu anlarsa. تَبَيِّرَّ لَهُ اَنَّ فِيْلَهَا فِي الْمَسَاجِدْ فَرْضٌ عَلَى الْاَعْيَانِ Cemaatle camide, mescitlerde, camilerde namazın kılınmasının farz-ı ayın olduğu ona apaçık bir şekilde gözükür. Sünnetten bunu anlar diyor. li li'aridim yecuzu ma'hu terkul cüm'ati vel cema'a. Şayet bir mazereti varsa bu mazeretinden dolayı cuma ve cemaati terk etmesi müstesna bir insanın ezanı duyduğu zaman camiye gitmesi diyor fazla aynıdır. Okuyan, gören Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ne var diyor? Bunu anlar. Bunu idrak etmiş olur. O ileride gelecek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun rivayet etmiş olduğu adı diyor ki Aleyhisselatü Vesselam لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فُتْيَتِي Etrafımdaki, çevremdeki genç delikanlı sahabelere emretmeyi istedim, arzuladım. Neyi emredecek Aleyhisselatü Vesselam? أَنْ يَجْمَعُوا حَزْمَ الْحَطَى Odun toplamalarını Emre et emretme istedi. Sonra amr <gülüyor> oluru bis Sonra diyor namaz kılınmasını emredip ve tukam namazın kıymet kılılmasını emredip sonra ahriqa ala aqam la yeshudun Sonra da bu toplamdan odunlarla namaza gelmeyenleri üzerine bu ateşi tutuşturmayı, bu ateşi yakmayı istediğini söyledi.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 Üzerine evlerini yakmamış. O halde cemaatle namaz farz olsaydı gider yakardı. Demek ki göre önce namaz farz değilmiş. Diyen insanlar da var. İlla bir tarafa çekecekler ya. Evet. Sen bunu adamlara namazın <gülüyor> cemaatle kırılmasını farz diye getiriyorsun, zikrediyorsun. O da burada nereye çekmeye çalışıyor olayı? Yok farz değil.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 Suçsuz insanlar niye yakılsın? Kadınlar, çocuklar. Demek ki yani hadiste ne yok? Böyle kendisine hezem okunduğu zaman camiye gitmeme konusunda delil almak isteyenlere bir delil yok. İmam Müslim Abdullah ibn-i Mesutu radıyallahu anh'dan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 bu beş vakit namazı nerede ezan okunuluyorsa orada bu beş vakit namazı ne yapsın diyor, kılsın. فَإِنَّ اللّٰهَ شَرْعَ لِنَب۪يهِ سُنَنَا الْهُدَى وَإِنَّ هَذ۪هِ al الْخَمْسَ fil الْمَسَاجِدِ اللّٰتِي يُنَاذَى بِهِنَّ مِنْ سُنَنِ Huda. <الْهُدَى> diyor ki, İbn-i radıyallahu anh, allah Teala Peygamberine hidayete götürecek yolları da yapmıştır, beyan etmiştir, açıklamıştır, doğruya götürecek, cinmeye götürecek yolları açıklamıştır. İşte diyor bu beş vakit namazı, ezan duyulduğu yerde camilerde kılmak da nelerdendir? Hidayet yollarındandır. Allah Teala'nın Peygamberine sallallahu hidayet yollarındandır. Wa inna kum lau sallaytun fi ibuyutikum kama salla halal mutaklifu fi beeti la teraktum sünne Bakın ne diyor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 <gülüyor> Diyor ki ne Allahu ve la kuvvete illa Abdullah bin Mesud. "ولا اتركتم سنة نبيكم لا ضللتم." salavat düşmüş olursunuz. Sonu ısran, sonu da Şu şey biliyoruz. Sonra Abdullah bin Mesud bize o gün sahabenin Düz git, Sahabenin namaz hususundaki gayretini açıklayan şu ifadeleri söylüyor diyor ki: "Vela kad o gün diyor. Bizi görseydin o gün bize bakıp bize gör, bizi görseydin ashabı kastediyor. Ve ma yatahallasu anha munaf inna munafiqun ma'lumun Bu namaza gelmeyenin yani cemaatle namaza gelmeyenin, <gülüyor> ancak münafıklığı apaçık insanlar olduğunu görürdün. Yani cemaatle namaza gelmeyeni neyle itham ediyorlar şu zaman? Apaçık münafık. Korkuyorlar bunlar. Diyor ki bak, وَلَقَدْ <gülüyor> <gülüyor> Bazı insanlar, yaşlılar, sakatlar,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 geliyordu. Bunu İmam-ı Müslim sahihinde Rivayet etmekte. Bundan daha açık ve net olan bir delil İmam-ı Müslim'in sahihinde rivayet ettiği bir hadis. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a kör bir adam yediyor. Kasım arada sadece omuz mücadelesi yap. Sağına sonuna. Uyuyanları şöyle İyandırmak için omuz mücadelesi caiz. Evet. Diyor ki aleyhissalatü vesselama bir ama adam geldi. Bir kör adam geldi. Dedi ki ya Resulallah leyseli kaidun yekuduni iler mescid. Resulü, beni camiye götüren bir yardımcım, bir hizmetçim, bir arkadaşım yok. Eseele Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yurakhise lehu felemme vel la daa Nebi aleyhissalatü vesselamdan ruhsat istemeye gelmiş.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 olmayan yolda yürürken ayaklarına taş dikenler atan böyle meşakkatli bir, bir halde bunu ezanı duyuyor musun? O da diyor ki ne am? Duyuyor. Allahü Teala elçi. Diyor ki fagib. Ne? İjabet İcabet. ed. Yani böyle gün ısırıp sana diyor. Onun için anlıyoruz ki arkadaşlar cemaatle namaz farz. farzain Şeyhül İsamuddin Taymi rahimehullah diyor ki melekte kad an-salat fi beyti afdal min salat el-cemaat fi mescid el kim diyor evinde kıldığı namaz müslümanların camide cemaatle kıldığı namazdan daha hayırlı olduğuna inanıyorsa فَإِنَّهُ ضَالُّنْ مُبْتَدِعِ Bu adam ki, nedir? <gülüyor> sahibi ve mübdedi bir adamdır. Bir i̇ttifak ittifakı müslümüdür. Müslümanların ittifakıyla. Diyor ki فَإِنَّ صَلَاتَ الْجَمَاءِ اِمَّا farzun عَلَى الْاَيَانِ ve عَلَى الْكِفَاءَ İl-i biliyorsunuz ihtilaf etmiş. Cemaatiye farzahindir ya farz-i kifayedir. Bazıları da sünnet-i müekkede demiş. Ama sünnet-i açıklarken diyorlar ki sünnet-i müekkede ama tariki günaha girer. Diyen mezhepler de var. Ve min minnel kitabı ve sunne vacibetun alel a'yan. <gülüyor> Kur'an ve sünnetten gözüken Kur'an ve sünnetten anlaşılan da odur ki bu cemaatle kılınan namaz farz-ı ayındır. Camide kılınması farz-ı ayındır diyor Şeyhülislam.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 Ezanı duyup camiye gitmezse sanki, sanki büyük bir husn, büyük bir büyük bir hazineyi kaçırıyormuş gibi hissediyor ki öyle. Kaçırdığı şey çok büyük. Yani evet, bu dünyada belki madden karşılığı olmayan bir kayıp gibi gözükse de, nebi Aleyhisselatü Vesselamın üzerinde vurguyla ifade ettiği çok büyük bir kayıp. Bukhari'de Nevi Aleyhisselatü Vesselam yani bu namaza gidip gelmekle alakalı, cemaate gidip gelmekle alakalı, o kadar faziletli şeyler var ki bunlardan bir tanesi diyor ki enne men gada ilel mescidi evraha kim mescide gider gelirse, camiye gider gelirse e'adda Allah lehu nuzulen fil cenne kulleme gada evraha her gidip geldiğinde sabahın erken saatinde, öğlenden sonra namaza gidip geldiğinde allah Teala her gidiş gelişinde ona diyor cennette birine makam bir ev hazırlarım. Demek ki cemaat, yani cemaatle namaza gitmenin kaybı bu kadar büyük. Giderim de kazancı bu kadar büyük. Evet, cemaatle alakalı, cemaatin hemmiyetiyle alakalı. Yani bunlar kalbi olan bizi aklıyla ve kalbiyel hazır olarak dinleyen insanlara yeter. Çünkü büyük bir ibadet <gülüyor> Nime aleyhisselatü vesselam bu şekilde zikretmiş. Hazretin anlatmış. Ashab da bu şekilde anlamış, vehmetmiş. Bizler de bunu sana yapmalıyız. Dikkat etmeliyiz. Bununla alakalı soru soran arkadaşlarımız varsa Alabiliriz, evet. Caminin mesafesi kaç metreden itibaren şartlıktan düşer, diyor. Yani ne zaman, zaman yani cami ne kadar uzakta olursa, Fazla. oranın cemaatine <gülüyor> gitmemizin farz olması hükmü düşer. Anladın mı İsmail Hanım? Yani, anladım hocam. Kaç, kaç şey metre olursa, diyor. Bu metreyle ölçü hesabı yok. Yani, sesi. Ezan sesi geldi. Şimdi mesela diyelim, mesela diyelimiz biz burada İstanbul'dayız. Çevremizde cami yok. Zeytinburnu, şu anda fındık zaten. Zeytinburnu'ndaki ezanı duyduk. Oradaki camiye, arada şu anda 5-6 kilometre fark var. Ezanı duyduk diye, oradaki camiye e, yetişemeyiz değil. Git, gitmemesi parzundur değil mi? Değil. Evet. Ama ezan duyarsak dediniz, çıplak, de. çıplak sesle okunan. Ses. Hocam bu arkadaş Almanya'daymış, ezan okunmuyor diyor. Müslümanların cemaat ve namaz kıldığı bir yer var mı? Var. O zaman gidecek, yakınsa gidecek. Metro hesabı veremeyiz ona. 300 metre, 500 metre, 600 metre. Söyle yani, diyecek. Yani sesini. evinde oturduğu zaman o caminin minaresine o caminin minaresine çıplak sesle bir müezzin çıksa çıplak sesle bir ezan oksa o sesi duyacak gibiyse o yakınlıkta ise gidecek. Ha şimdi biz başka bir siste şey çıkar. Hocam ben de Amerika'da Manhattan'da yaşıyorum. Burada uzun kuleler var yanımdaki binada okursa duymam derse ilmehli diyor ki yani çıplak sesle normal düz bir sahada, düz bir alanda. Dileceksin ki müezzin ezan okuduğu zaman bu ses sana ne yapıyor? Gelir, ulaşır. O zaman o zaman gideceksin. Evet. Cemaatle namaz kılarken ayakların sağ ve solda duran adamların ayaklarıyla bitişmesi konusunda bir hadis var mıdır? Saflarda dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Evet, bu kardeşimize bu sorusunun cevabını zannedersem iki hafta önceki derste vermiştik. Kaçıncı ders oluyor? İki hafta önceki dersimiz ben bularak ne yapabilir? Bu soruya tavsiliyle, ayrıntısıyla Sadra şifa cevap bulabilir. Cuma evet. gününün başlangıcı ne zamandır diyor. Perşembe gününün akşam namazı sonrası mıdır? Evet. Bu soruyu soran kişinin kastı ne? Önemli olan o. Ne için soruyor? Yani eğer Cuma buçluğu ne zaman başlamaktadır? Yahut Kehf suresini ne zaman okumaya başlarız? Günü, diye soruyor. günü, günü perşembe gecesinden itibaren başlar yani. Perşembe akşam namazından sonra başlar. Ama yani cuma gusül hükmü var biliyorsunuz. Cuma'ya giderken gusül almak bazı ilim ehline göre farz. Yani bu ne zaman olur? Diyor ki ilim ehli bu fecirden sonra, sabah namaz vaktinden sonra başlar. Cuma'ya kadardır. Ker' suresini soruyorsa Ker suresi aynı şekilde fecirden sonra başlar. Akşam namazı gün batımına kadar devam eder. Şeyh Hüseyin, ezan olmazsa bile cemaatle namaz farzdır diye sözü doğru mudur? Bunu bilmiyorum. Yani ezan olmazsa cemaatle namaz az şeyh Hasan'ın bölüm şey dedi. Bakıp araştırmak gerekiyor. Evet. Subhanak Allahumma ve la ilaha illa